bu Perşembe'de Kükreyen Fare programında birlikteyiz. Çok çeşitli şeylerden bahsediyoruz. Ee, ara sıra sayıyoruz bunları gene sayalım. Sanattan, mimariden, biraz siyasetten. Ee, sağlıktan, sağlığın etrafında dönen bir takım oyunlardan. Ve daha birçok şeyden. Ama bunların toplam bir e, karakteri varsa ya da bileşkesi varsa o da şu anda çok fazla gündemde olmayan konulardan seçilmiş bir takım konuşmalar. Ama bugün artık Temmuz ayını yaşıyoruz. Sıcaklar iyice bastı. Herkesin aklında tatil var. Belki de bütün o büyük gündemlerin yanı sıra alttan alta işleyen ve herkesin kafasında iyice Büyüyen bütün büyük gündemleri aşan başka bir gündemde tatil gündemi. Nasıl çıkılacak, ne zaman çıkılacak ya da çıkılabilecek mi? Tatil olanağı yakalayabilenlerin bir tek e, amacı dinlenmek belki ya da işte e, şehrin gürültüsünden biraz uzaklaşmak. Deniz, güneş, kum vesaire vesaire Ama bir de bisiklet var. Bu e, programda bisikletten Bahsetmek istiyorum Ama sonra Şunu hemen hatırlatmak istiyorum ki Yaz mevsiminin En güzel ayı Nedir diye sorsalar bana Temmuz derim çünkü Bütün o sıcağa rağmen Bütün o dayanılmaz neme Rağmen özellikle İstanbul'da Temmuz ayı Fransa bisiklet turunun Televizyonlarda Görünmeye başladığı Ve haftalarca Bizi başına toplayan bir yarış. Acaba haftalarca bizi başına topluyor derken kaç kişiyi topluyor ee, Türkiye'de onu da bilemiyorum. Ee, çok büyük bir gündem var spor konusunda. Şike meselesi. Bu konuşulup dururken Fransa bisiklet turuna hangi spor sever Türkiye'den rağbet eder onu gerçekten bilmiyorum. Ama bundan konuşacağım. Önce bisikletten girelim ee, bisiklet meselesi tabi sadece Fransa bisiklet turuyla ilgili bir durum değil bisiklet gezilerini düşünmek yaz tatilinde hoş bir şey bu bir ikincisi işlerine yetişmek için birbirleriyle yarışanlara kadar uzanan bir alan gözümün önüne geliyor bu harika alet hemen her mevsim çevremizde dolaşıp duruyor Bisiklet üzerine çocukluğunda bir gerçek vardı ki bu alet her nerede görülse başına insanlar üşüşürdü. Kapısının önünde bisiklete binmeye çalışan bir çocuğun her yanı arkadaşlarıyla sarılırdı. Biraz da biz binelim şu köşeye kadar gidelim vesaire. Dükkanın önüne bisikletini bırakmış bir esnaf pek rahat bırakılmazdı bir zamanlar. Şu bisikleti birkaç dakika alabilir miyim elektrik idaresine gitmem gerekiyor filan filan. Yazlık evlerde, örneğin bisiklet muhabbetinden payını alırdı. Bisikletini birkaç dakikalığına verir misin? Ekmek alıp döneceğim. Size de bir şey lazım mı? Yine bu gibi sözler e, her tarafta duyulabilirdi. Anadolu'daki fabrika kentleri paydos saatlerinde işçilerin bisiklet askılarına hücum ettiklerine tanık olurdu. Sonra yüzlerce bisiklet meydanlara, caddelere yığılır. Ardından da ara sokaklara dağılıp kaybolurdu. Yıllar önce Avrupa'da benzin krizi baş göstermişti. Bunu e, birçok dinleyici hatırlayacaktır. İnsanlar otomobillerini garajlarına kitlediklerinde mecburen tabii kentler bisikletlerle dolmuştu. O insanlar yani olağanın e, dışında bir fazlalık vardı. Bisiklet fazlalığı. O insanlar televizyon kameralarına yaşamlarının en mutlu günlerinden birini yaşadıklarını söylemişlerdi. Bisiklet, günlük yaşamın bir paylaşma göstergesi halinde belirir en fazla. Diğer yandan, salt emek ile kazanmanın, emek ile kazanma sürecindeki zorlukların, entelektüel tavrın, ne bileyim iktidar ihtirasından arınmanın, doğaya aşık olmanın, ve bunun gibi daha birçok çok fazla denenmemiş e, ya da bir türlü deneyimlenemeyen şeyler üzerine safça bir haz anlayışıdır aslında. Bisiklet işte o haz anlayışının saf bir haz anlayışının temsilcisidir. Yaşama anlam kazandıran belki de bir idealizmin simgesi. Bu yüzden söz konusu aletin hem biçimi hem de insanlar üzerindeki duygusu sanatçıların da ilgisini çekmiştir. George Roy Hill Watch Cassidy and Sandenskid yani Sonsuz Ölüm 1969'da çevrilen bu film bisiklet sahnesiyle en fazla belleklerimizdedir. Sonra Victoria De Sica'nın Bisiklet Hırsızları 1948'den o nasıl unutulabilir? Bisiklet simgesi üzerine çekilmiş birçok film sayılabilir burada. Ee, biraz sonra bir tanesinden daha bahsedeceğim. Öte yandan ama Bisiklet duygusunu sanatına monte eden pek çok ressamdan da söz edilebilir. Örneğin hemen şöyle düşündüğümde Türkiye'deki sergilerde bir bisiklet resmine rastlasanız bu büyük bir olasılıkla Yusuf Taktak'ın imzasını taşır. Ve bunun gibi dünyada da birçok sanatçı var bisikleti konu alan. Şimdi başka bir film demiştim. Aklıma hemen bunları sayarken gelen bir animasyon film. Belleville'de Randevu. 2003'te bu Fransa-Belçika-Kanada ortak yapımı Oscar adayı olmuştu. Ve ondan sonra da birçok sağda solda ödülleri toplamayı başardı. Bu Fransa bisiklet turunda, bisiklet turu sırasında Mafya tarafından kaçırılan bir bisikletçiyi konu alıyordu. Sonra büyük annesi, bunu seyredenler çok iyi hatırlayacaktır tabii. O bisikletçi genci aramaya çıkıyordu ve başlarından geçen büyük annesinin hem o bisiklet kaçırılan bisikletçi çocuğun ve daha birçok şeyin macerası bu filmde çarpıcı bir şekilde yansıtılıyordu. Fransa bisiklet turu hakikaten milyonlarca kişinin izlediğine şaşmamak gerekir. Milyonlarca kişi diyorum örneğin yani 1903'te başlayan bu tur bazı zorunlu kesintilere uğramış olsa da bugüne kadar gerçekten milyonlarca seyirciyi hem dağlara hem yolları, yolların etrafına hem de televizyon başına toplamayı başardı. Bu yıl 22 takım, 198 sporcunun katıldığı yazılıyor ee, ve 3 milyon ya da 3.4 milyon, üç buçuk milyona yakın euro dağıtılacak. çeşitli branşlarda ya da çeşitli kategorilerde birinci olanlara. Hemen tabi Fransa bisiklet turunu konuşmaya başladığımız zaman son şampiyondan bahsetmek ya da ismini anmak gerekir. Contador 2006'da 2009'da ve 2010'da seyircilerin pek de sevmediği ama gücünü de kabul etmek zorunda kaldığı bir sporcu. Fransa bisiklet turunu demiştik ki milyonlarca kişinin izlediğine şaşmamak gerekir. Futbol gibi bir tüketim tanrısının iktidarını bir parça e, sarsan bir tur bu. İşte bu aletin duygusu bu e, tura geçmiş, bu yarışlara geçmiş. En önemlisi de bu yarışların mantığı futboldan radikal bir biçimde kendisini kopartıyor. Rekabetin türü, yarışlar sırasında rekabetin türü. İnsanlara kimi unutulmuş, kimi unutulmuş. Jestleri yeniden hatırlatıyor. Hiçbir yarışmacı tur sırasında kendisini bisiklet duygusundan ayırmaya belki de cesaret edemiyor. Bisiklet duygusundan ayrılmamaya özellikle özen gösteriyor. Tabii ama e, bu turu e, müthiş bir güçle sarsan, onun kanını emen, doping meselesini de unutmamak lazım bu konuya da belki sonra değiniriz Örneğin aklıma gene hemen senleri suran finishindeki bisikletçi seyirci birleşmesi geliyor Fransa bisiklet turunda geçen yıllardaki sahnelerin aynen tekrarlandığını görüp bütün e, seyirciler her yıl e, heyecan duydular bu finişte. Bu birleşime asla bir tanım getirilemez gerçekten. Yalnızca görmek gerekir. Televizyon izleyicileri de eğer bu etaba daha önce hiç tanık olmamışlarsa üzülmesinler. Çünkü eminim ki bu etap ya da buna benzer birçok etap bu ya da gelecek yıllarda da benzer görüntülere sahne olacak. İşte bu coşkulu birleşme seyircilerle sporcuların o finiş sırasında bir zamanlar senleri sulan aklımda kalan o finiş sırasındaki birleşmeleri futboldaki o entrika dolu birleşmelere benzemiyorsa hem bisikletçilerin hem de onları izleyenlerin bisiklet duygusuna bir anlamda yakınlığından kaynaklanıyor. Bisiklet yarışları. ...saatlerce beklenen... ...ancak bir an görülebilen bir şeydir aslında... ...gözlerinizde ansızın... ...birbirine karışmış renkler... ...uçuşmaya başlamışsa... ...uzun süre beklediğiniz bisikletçiler... ...nihayet önünüzden geçiyor demektir... ...birden ortalık dalgalanır... ...uzun süre bekleyişten sonra... ...motosikletli kameramanlar, polisler... ...üzerlerine bisiklet yerleştirilmiş otomobiller... ...helikopterler vesaire ortalığı tozu dumana boğar... Bayraklar ve pankartlar sallanır yine bir an. Yol kenarına birikmiş olan halk koşuşturmaya başlar. İşte tam o sırada yol renklenir. Siren sesleri yükselir. Kulaklarınız bisiklet tekerleklerinden doğan bir vınlama ile titreşir. Ve sonra ve bir an sonra her şey eski haline döner. Yol giderek sessizleşir. Siz de kalabalıkla kızgın güneşin altında, temmuz güneşinin altında yürümeye başlarsınız. Olay bitmiştir. Uzakta nokta haline gelmiş bir alay dönemecin ardında kaybolur gider. Bisikletçiler yollarına devam etmektedir. Yani bu Fransa bisiklet turunun Paris etabını etabını bir kenara bırakırsak bir bisiklet yarışçısı izleyicinin kendisini belirgin olarak görebilmesine asla izin vermemiştir şimdiye kadar. Fransa bisiklet turunun Paris etabını bir yana bırakıyoruz çünkü biliyorsunuz 8 tur atıyorlar. Ee, orada daha rahat görme imkanı var. Ve asla izci, izleyiciyle bu Paris etabı bitiriş etabı dışında izleyiciyle yeniden buluşmaz bir bisikletçi. Bisiklet yarışlarının akıllarda kalan tek görüntüsü uzun ama son derece hızlı bir sürüngenin bir an ortaya çıkıp sonra yine otların arasında vermesi ve vermesi gibi bir şeydir ya da sulardan birkaç saniye başını çıkartan ve hemen sonra gene sulara gömülü veren bir deniz canavarı efsanesi gibi bir şey. Bisiklet yarışları seyirlik bir görüntü olmaktan çok bir duygudur o halde. Aynı zamanda da o duygunun çevresinde gelişen bir toplumsallığın deneyimlenmesi. Evet. Bisiklet duygusunu Fransa bisiklet turunun başlamasıyla birlikte Aklımıza geliveren bu duyguyu bir kısa bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz. Program elverdiği kadar. Şimdi bir müzik arası verelim. Radio Waves isimli parçayı Roger Waters'ın parçasını dinleyelim. Radio Waves Bisiklet turlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki bisiklet yarışları öyle uzun süre izlenebilecek bir şey değil. Ama tabii televizyon meselesi ıı, bu ıı, durumu değiştirdi. Yani canlı olarak izlediğinizde bir bisiklet turunu bir an önünüzden geçip kayboluveren bisikletçiler şimdi artık saatlerce ıı, bu... Iı, Ekranlarda oluyorlar ve siz de onları yakından ya da biz de onları yakından her haliyle izleme fırsatını buluyoruz. O halde yani Fransa bisiklet turu başta olmak üzere İtalya'daki, İspanya'daki bu büyük bisiklet turlarını değiştiren, ona başka bir karakter veren, izleyiciye başka bir izleme olana, daha büyük izleme olanakları sunan televizyon ee, dediğim gibi bu bisiklet yarışlarının da e, algı e, halini geliştirdi. Geliştirdi ya da değiştirdi demek daha doğru. Ee, bisiklet yarışları dedik ki bir de seyirlik bir görüntü olmaktan çok bir duygudur. Aynı zamanda da o duygunun çevresinde gelişen bir toplumsallığın deneyimlenmesi. İşte bu. Türkiye'de de özellikle 1960'lı yıllarda hayli etkiliydi bu duygu. Tuhaf karşılayabilir bazı e, dinleyicilerim ama 1960'lı yıllarda uluslararası Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu vardı ve o dönemin en önemli spor organizasyonlarından biriydi. Başını sulardan birkaç saniye çıkartan o efsanelerse, önümüzden bir an geçip giden o efsanelerse, Rifat Çalışkan ve Erol küçük Ama daha birkaç kişi daha vardı. Onları da e, belki sonraki programlarda konu ederiz. İsimleri geçebilir. Biz her yıl ben Eskişehir'de çocukluğumu e, yaşarken bu etapları izleyen bisiklet severler e, olarak onların resimlerini gazetelerden keser ki televizyon yoktu tabii. Özenle renklendirir ve defterlerimize yapıştırırdık. Rifat Çalışkan'ın mayosu bizim tarafımızdan hep sarıya boyanırdı. Çünkü biz onu hep sarı mayoyla görmek isterdik. Erol küçük Küçükbakırcı'ya da milli forma uygun görülürdü. Düz beyaz mayo fakat kollarında birer kırmızı üçgen içinde ağ yıldız. Bisiklet takımımızın e, forması böyleydi. Bir de o yarışların değişmez sarı mayosu vardı. Biz her ne kadar sarı mayoyu e, boya kalemleriyle rifat Çalışkan'a uygun görürsek de değişmez sarı mayosu o yarışların Bulgar bisikletçi Kotev'di. Onun resmi de belki de biraz mecburen defterlerimize yapıştırılırdı. Bir de o dönemin dünya bisiklet kralı Belçikalı Eddie Merckx. Onun da resmi elbette hiçbir defterde eksik olmazdı. Bugün... Bisiklet yarışları biraz önce söylediğim gibi naif bir duygudan çok televizyon teknolojisinin yarattığı bir mucize. Fransa bisiklet turunun o inanılmaz görüntüleri ekranda bir sanat eseri gibi parlıyor ve grafiklerle donatılmış yayınlar bizi bu sporun hayli malumatlı bir bağımlısı haline getiriyor. Ama programın artık sonuna geliyoruz. Bir iki isim daha anmam lazım. Eee... Eurosport'un sempatik yorumcularını da hiç unutmamak gerekiyor. Her defasında hayranlıkla izlediğimiz Aydın Çelik ve Caner Eler, bunların yanına ara ara başka yorumcular da konuk oluyor. Ee, 1903'ten beri yapılan Fransa Bisiklet Turu ara ara da e, bazı enteresan İstatistikler sunuyor bize. Örneğin şunu hatırlıyorum. 2002 Dünya Kupası'nda bir e, seyirci rakamı ortaya konulmuştu. Ve bu Dünya Kupası'nın ya da izleyici e, kitlesinin sayısı e, neredeyse her defasında Fransa bisiklet turuna o e, zamanlardan beri eşit bir şekilde gelişiyor. Yani Dünya Kupalarını kaç kişi izliyorsa bu milyonlarca kişi binlerce kilometre boyunca bu bisiklet turlarının da özellikle Fransa Bisiklet Turu'nun da izleyicileri oluyor. En son bir isimle bu programı kapatacağım. Yine bisiklet turu devam ettiği müddetçe de belki bu konudan bir takım sözler açabiliriz gelecek programlarda izleyicilerin eğer bu kadar ağır futbol gündeminden başlarını kaldırıp da Fransa bisiklet turuna bakabilirlerse Didi Semt'i aramalarını öneririm Didi Semt yani S-E-N-F-T Semt bu tur şeytanıdır Olur olmaz yerlerde ekrana girer ve şeytan kıyafetiyle bisikletçileri bir müddet takip eder. Ve bütün e, sadık Fransa bisiklet turu izleyicileri de Didi Semf'te tanır. Hatta bir e, turda zannediyorum e, görünmemişti de herkes acaba hasta mı oldu ne oldu diye çok merak etmişti. E, böyle renkli e, bir takım kişilikler ve görüntülerle Fransa bisiklet turuna sizi Temmuz ayı içinde kişisel olarak davet ediyorum televizyonlarınızın başına ve dediğim gibi gelecek programlarda da ara ara bu konudan bahsetmek üzere şimdilik hoşça kalın. Kükreyen fare.